Ahir zaman ümmeti olmanın farkı. Çöldeydi. Gecenin lahuti nameleri ile feyziyav olmuştu. Kumlara uzandı. Gözlerini semaya çevirdi. Sanki. Elini uzatsa yıldızlara dokunacaktı. Biraz gayret etse bir seyyarenin fevkinde bütün semayı dolaşacaktı. Çölü seviyordu. Hele çölde yürümeyi ve tefekkürü çok daha fazla. Peygamberlerin büyük bir kısmına yol olmuştu. Yar olmuştu. Yaren olmuştu bu kum zerreleri. Düşünmeye devam etti. Gökteki seyyareler Çöldeki kum zerreleri gibi insan geçmişti dünya sahnesinden. Her insan ayrı bir deniz, her hikaye ayrı bir umman. Peki eğer bana sorulsaydı dünyaya gelmek istediğim zaman... ...ben hangi zaman dilimini seçerdim bu hayat defterini doldurmak için diye düşünürken birden kendisine yol gösteren yoldaşı efendisi gecenin mehtabı gibi göründüğü yerinden bak evlat dedi asrın içinde en kıymetli an en güzele tevafuk eden buluşmalardır sen gül raihaları almaya kur gönül saatini. Kıvamı tutmuş bir ümmetliğin mest eden efsununda canı canana feda etmenin bihuş eden muştusunu arzular.